Efendim tabi bugünler bizim için çok coşkulu, çok müjdeli, çok güzel günler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem doğumunu kutluyoruz hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicretini Medine-i Münevvere'ye inişini yine 12'e böyle evveldir onu kutluyoruz hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahirete intikalini ve ahirettekileri sevindirmesini tebrik ediyoruz. Tabi Resulullah Efendimizin doğum müjdelerine duyduğumuz hasretle onun rühretine duyduğumuz hasret ve tahassür de tazelenmiş oluyor. Fakat madem ki dünya hayatında yaşıyoruz gam ve kederin hakim olduğu yağmur gibi belaların yağdığı bir yerde yaşıyoruz bir şekilde kederden, mükedderattan, gamdan, belki hasretten nasipdar olacağız kendi hissemizce. Şu programlara başlarken şu coşkulu, şu neşeli günlerimizde Allah Resulü'ne hasret, kalma duygusuyla hasret olmaktan başka kederimizin olmayışını, Cenab-ı Resulullah'ı görememe kederinden başka kederin olmayışını, olmamasını Hazreti Allah'tan talep ederek niyaz ederek ve ruhu Resulullah'a assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah ya Habib Allah ya Şefi Allah ya Şifa Allah ya Şefi'el Muznibin ya Senedel Acizin diye yalvararak niyaz ederek salat ederek programımıza başlıyoruz İnşallah Cenab-ı Hak şu gaflet içerisindeyken de onsuzken de onunla beraber olma arzumuza bakarak Hz. Allah'ın ruhu Resulullah'a ruhlarımızı aşina eylemesini yakın eylemesini şefaatine ve güzel nazarlarına muhabbetine kavuşmaklığımızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek sihir-i nebi yani Peygamber Efendimizin hayatından sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o güzel çok güzel hayatından okumaya işlemeye devam edeceğiz Resulullah Efendimizin daha evvel bir Şam'a gidişleri vardı hatırlarsanız tabi gönül isterdi ki bugünlerde biz onun rihletiyle onun veladetiyle hicretiyle alakalı mevzuları da konuşalım isterdik fakat neticede bu hafta sizin radyonuzda da hep bu konular konuşulacak biz yine mutat olan veç üzere yani devam ettiğimiz şekil üzere ee, bir şekilde Siyeri Nebi'ye Devam edelim Kaldığımız yer İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci kere Şam'a gidişleri Bu sefer Kervanı bizzat kendisi Alacak teslim alacak Bu ticaret kervanını Hazreti Hatice Validemizin kervanı teslim alacak Ve O ticaretle alışverişle Hem maddi hem manevi Karlarla Tekrar Mekke'ye dönecektir Bunu işleyeceğiz Kıymetli dinleyicilerimizde, Salatü selam çekmekte olan dillerini Hemen yakınlarında bulunan Bir siyeri nebiyi ellerine alarak Gözleriyle de Metinden takip ederek Bu bahsi araştırabilirler Veya bizlere gözleriyle Hem kulaklarıyla iştirak edebilirler İstiyorsanız yine biz Değişik metinlerden okuyoruz Bugün de bir başka bir metinden Peygamber Efendimiz'in Şam'a ikinci kere gidişleri ilk gidişlerinde biliyorsunuz Rahip Bahira ile karşılaşmıştı Eyvallah ee, Fakat e, Bu gidişlerinde Rahip Bahira ölmüştür Yerine başka bir rahip vardır Nastura olması lazım Hafızam yanıltmıyorsa fakirin Ve burada olan hadiseleri zikredecek İnşallah ibret kulayla dinleyelim Bildiğimiz mevzu bile olsa belki Farklı şekilde dinleme fırsatını bulabiliriz. O sebepten bizden ayrılmasın kıymetli kardeşlerimiz. Sizi dinleyelim Mustafa Bey okuyun. Mekkeliler ticaretle uğraşarak hayatlarını idame ettirirlerdi. Ticaret kervanlarıyla civar memleketlerden getirdikleri malları Mekke'de düzenlenen hac panayırlarında satarlar. Mekke'de üretilen malları da civar memleketlere götürürlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Gençliğinde amcalarıyla birlikte ticaret kervanlarına katılmış, Suriye ve Yemen'e seyahat etmişti. Daha sonraki yıllarda Hazreti Hatice adına Yemen'in Cüreş pazarına iki kere ticaret seferi yapmış ve her sefer için kendisine ücret olarak genç ve erkek bir deve verilmişti. Varlık nuru, Hazreti Hatice'nin ticaret kervanını Tihame'deki Hübaşe pazarına da götürmüştü. Bu sefere, Hatice radıyallahu anhanın hizmetçisi Meysere ile birlikte çıkmışlar. Oradan tihame kumaşı getirerek Hakim bin Hizam'a satmışlar ve bol kazanç elde etmişlerdi. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben Hatice'den daha hayırlı bir ortak görmedim diyerek onu met etmiş, yaptığı işin karşılığını fazlasıyla verdiğini ifade buyurmuştur. O kadar nazik, o kadar latif ki. Kendisine yapılan hiçbir iyiliği Hani biz zaten Güzeli güzel olarak kabul edebiliriz Mesela çocuğumuzdur Çocuğumuzdur deriz ama Ondaki vasıfları bazen çoğu zaman Hatta es geçeriz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güzeli güzel olarak Kabul eden hatta Çirkinliğini görmeyecek derecede Güzel nazara sahip Olması bir yana Bir de kendisine yapılan Güzellikleri tamamı da güzel. Efendim iyi şekilde ifade etmiyor. Kalem kalem tabiri caizse, cüz cüz, madde madde hiçbirini unutmuyor. Şu güzelliği de vardı, şu özelliği de vardı diye fevkalade e, önemli tespitlerde bulunuyor. Hazreti Hatice validemiz her şeyi de kendisinden razı olunan bir annemiz olmasına rağmen ayrıca iki cihan serveri efendimiz Ticarette de ondan daha hayırlı ortak görmedim diyerek Taltif etmişler O güzelliğini o özelliğini de Bizlere zikretmişlerdir Bu ancak çok nazik bir şahsiyetin Fevkalade Zarif bir insanın yapabileceği tespittir Evet Amcası Ebu Talip Bir gün peygamber efendimize Ey kardeşimin oldu, Ben fakir bir adamım Kıtlık ve kuraklık Bizde ne sermaye ne de ticaret bıraktı. Bir ticaret kervanı Şam'a gitmeye hazırlanıyor. Hatice Binti Hüveylit de bu kervanla birlikte mallarını götürecek bir kimse arıyormuş. Onun senin gibi emin, temiz ve vefakar bir insana çok ihtiyacı var. Seni ticaretine vekil yapması için kendisiyle konuşsak iyi olur. Sadakatin sebebiyle seni başkasına üstün tutacağını düşünüyorum. Bu malumatı kesmiyoruz yani... Kıymetli dinleyicilerimizle metin okunurken Belki müdahil olmayışımızı merak ederler Yeni yeni programı dinleyen kardeşlerimiz olabilir Bu metinler orijinal olarak kaynaklardan çıkartılmış metinlerdir Dolayısıyla bölmeden dinlemeyi daha uygun buluyoruz Burada amcası Ebu Talib'in Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Kervana iştirak etmesini Ticaret kervanının efendim bir şekilde sorumluluğunu üzerine almasını ve böylece kendisinden istifade edeceğini beyan ettiği bu sözler tarihe mal olmuş kaynaklarla tespit edilmiş sözlerdir. Evet. Aslında Şam taraflarına gitmeni istemiyorum. Yahudilerden sana bir zarar gelmesinden korkuyorum. Çünkü daha evvel Bahira bu hususta uyarmıştı. Hatırlarsınız evet. amcasını. Yahudiler eğer bu çocuğu görürlerse ahir zaman peygamberi olduğunda fark ederlerse, kendilerinden peygamberlik gittiği için bunu hazmedemeyebilirler, haset edebilirler. Gerçi Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu da ahir zaman peygamberidir. Buna kimse mani olamaz. Fakat zamansız müdahalelerle veya eziyet ederek ona bir zarar verebilirler. Sen bunu gizle aman gözünden bile sakın diyerek amcası Ebu Talib'i uyarmıştı. Dolayısıyla tekrar Şam'a gitmesi ve Şam'da da yine e, belli bir ekole sahip efendim e, Yahudilerin çok olması fevkalade disiplinize edilmiş bir talim ve terbiyenin e, yaşandığı yerlerden o zaman Şam. Dolayısıyla e, böyle bir taassup içerisinde bulunan Yahudilerin arasında bulunur ve zarar gelir diye o endişesini dile getirdi. Fakat bu ancak başka çaremiz de yok dedi. Diyerek de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şu an bizim ticari olarak, maddi olarak başka bir çıkış kapımız yok. Başkasından medet umarak el açmak ben kimden istesem alırım. Fakat el açmak, efendim o nevi bir hayasızlığa düşmek bizim neslimizde, bizim soyumuzda, sopumuzda, ailemizde görülmemiş bir, illettir haslettir dolayısıyla el açmaktansa bu tehlikeye göze almak mecburiyetindeyiz diyerek Şam ticaret kervanına Hazreti Hatice Validimizin kervanına iştirak etmesini riyaset etmesini yeğeni Hazreti Peygamberden rica ve istirham ediyor evet ne oluyor peki sonra varlık nuru ile amcasının arasında geçen konuşma Hazreti Hatice'ye ulaşınca ben Muhammed'in bunu isteyeceğini bilmiyordum dedi. Hemen alemlerin efendisine haber göndererek başkalarına verdiğinden daha fazla ücret mukabilinde ticaret malını Şam'a götürmesini teklif etti. Yani ben Muhammedür Emin'in böyle bir şeye rağbeti, iştiyak, iştiyak demeyelim de böyle bir şey kabul edebileceğini bilseydim zaten siz bu teklifi yapmadan ben teklif ederdim. Ama tenezzül etmez diye teklif bile etmedim. İstiyor mu? Hemen diyor Ve normalde biliyorsunuz Az çok ticaretle uğraşan insanlar Müşteri geldiğinde bile Çok fazla müşterinin üzerine Yüklenmezler ki e, Rahat ticaret yapsınlar Ve malın değerini düşürmesinler Mal sahipleri öyle yapar Fakat Hazreti Hatice Validemiz Muhammedül Emin gibi bir zatın Kendi kervanıyla ilgilendiğini Duyar duymaz Her şeyi göze alarak ve çok yüksek teklifler yaparak o zamanın piyasasına göre kendisi bizzat adam göndererek ne istiyorsa yaparız, fiyatta anlaşırız, yeter ki kabul etsin şeklinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e teklifte bulunuyor. Zira Hazreti Hatice Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son derece güvenilir, doğru sözlü ve güzel ahlak sahibi bir kimse olduğunu çok iyi biliyordu. Evet. Hidayet Nure Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'nin yardımcısı Meysere ile birlikte Mekke'den yola çıktı Hazreti, izinle ne güzel değil mi Meysere eyvallah Meysere kolaylık olan yer kolaylık mahalli güzel kolay rahat manasına geliyor Meysere yusur kelimesinden geliyor bazı isimlerin tesadüfi olmadığını hatta hele hele fahid-i sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin civarlarında bir şekilde hayatı saadetlerine ilişik bitişik beraber olan isimlerin dahi boşu boşuna olmadığına tesadüf olmadığına kanaatim vardır Bu kanaat sadece fakire ait bir kanaat kendimce edindiğim bir kanaat değildir Büyüklerimiz ulemayı benam hazaratı da buna işaret etmişlerdir Hatta müsaadenizle şöyle bir tespitte bulunayım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazı yerlere bazı kişiler göndermesi icap ettiğinde isimlerini de bakar, isimlerini de dengelermiş. Bunu burada bırakalım. Bir başka hadise hicret ederlerken Hazreti Sıddık-ı Ekber Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'le hicret ederlerken Medine civarına yaklaştıklarında yolda kendilerini karşılayan Çobanın ismini sormuş Kabilesini sormuş Ve o isimden ve kabileden hareket ederek Oradan bazı manalar ve incelikler çıkartarak Hazreti Peygamber Müjde vermiştir Hazreti Ebubekir'e Konumuz şu an onunla alakadar olmadığı için Detayına girmiyorum Fakat merak edenler baksınlar Oradan da anlaşılacak ki Resulullah Efendimizin hayatı saadetinde Onunla beraber olan kişilerin isimleri bile tesadüfi değildir Hepsinde farklı bir güzellik, özellik, o esmanın getirdiği farklı bir sunuş, bir sıfat vardır. Buna dikkatinizi çekmek isterim. İlk kervana gidişi, ilk kervanı riyaseti, kervana riyaseti ve yanında bulunduğu kişi meysere. Kolaylık sağlamak üzere Allah'ın bir lütfu. Evet. Hazreti Hatice meysereye, Muhammed'e hiçbir hususta itaatsizlik etme. Söylediklerinin hiçbirine karşı gelmediye tembihte bulundu. Yolda mal yüklü develerden ikisi yorulup geride kalınca, Meyser'e develerin durumundan endişe etti. Koşarak Fahri Kainat Efendimizin yanına gelip durumu haber verdi. Serveri Alem Efendimiz ellerini develerin ayaklarının üzerine koyup mes ettikten sonra develer koşmaya başladılar ve böğürerek kafilenin önüne geçtiler. Kafiledekiler bunu görünce, Efendimizin hizmetine ve korunmasına daha çok ihtimam gösterdiler. Tabi insanın gözünde canlanıyor, canlanması da lazım. Sıratı müstakim üzere gitmekten, daha doğrusu gidememekten, hep sağ suda sürçmüş bu günahkar ayaklarımıza, belki Hazreti Ahmet-i Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elleri yetişir de, İnşallah biz de bu nurlu kervanda geride kalmayız. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerek nazarlarıyla, gerek muhabbetleriyle bu yolun yolcularına, bu kervanın geride kalan yolcularına inşallah meded inayet eyler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de böyle bir sıfat gördüklerinden çünkü zaten vakarı, heybeti Fevkalade seziş gücü doğruluğu asaletiyle dikkat çeken Hazreti Fahri Alem. Artık bunu halini göstermek adına diye düşünmeyelim Hani o kabın dışına taşan güzellikler gibi görmek lazım Develerin toynaklarına işte ayaklarına dokunduğu zaman Develer sanki hiç yorulmamış hiç o cefayı o yükü çekmemiş gibi hemen kervana yetişiyorlar bu dikkat çekici bir durum zaten asaletiyle dikkat çeken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir hal göstermesi kervandakilerin gözünden kaçmıyor istiyorsanız konuya devam edelim fakat bir paragraf daha okuyalım galiba ara verilecek Sultanın Enbiya Aleyhi Ekmelü Tehiyya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, bu fevkalade gösterdiği haller meyserinin gözünden kaçmamıştır. Kervandakiler de efendim, Resulullah Efendimiz'i himaye etme hususunda meyseriye yardımcı olmak durumundadırlar. Başka neler var efendim okuyabileceğiniz? Sultanul Enbiya Efendimiz hayatı boyunca ticari münasebetlerdeki muhataplarına ve diğer insanlara karşı son derece dürüst davranmıştır. Bir kimseye söz verdiğinde onu ne pahasına olursa olsun yerine getirmiştir. Evet bu malumu ilandır. Zaten böyle olduğunu biliyoruz ama bir defa daha zikredilmiş oldu. Çünkü daha evvelde söyledik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güzel sözlüdür, doğrudur, adaletlidir, sözünde durur gibi sözler. Zaten bilinen şeylerdir ama biz bunları zikrettikçe Peygamber Efendimiz'i met ettiğimizden salatü selam gibi ecir kazanmaktayız işin ecri bir yana Resulullah Efendimiz konuşmayı Resulullah Efendimiz'in ruhlarımıza erişmesini daha doğrusu bizim bu ruhlarla Resulullah Efendimiz'e yakınlaşmamıza vesile olur diye bunları zikretmekteyiz evet efendim i̇bn Abbas radiyallahu anhüma, Efendimizin hayatını en ince teferruatlarıyla bilen bir kimse olarak şöyle demektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylediğinde onu muhakkak yapardı. Sahip bin Ebi Sa'ib radiyallahu anhüma da şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü'nün yanına geldim. Asab ı kiram beni met etmeye ve hakkımda güzel şeyler söylemeye başladılar. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ben onu sizden daha iyi tanırım buyurdu. Ben de bunun üzerine doğru söyledin anam babam sana feda olsun sen benim ortağımdın hem de ne iyi bir ortak ne karşı koyardın ne de münakaşa ederdin dedim. Ona el emin ve es sadık sıfatlarını verdiren pek çok numune-i imtisal hadiselerden birini Abdullah bin Ebil Hamsa radiyallahu anh şöyle anlatıyor. Evet. Bir isetten önce Resulullah sallallahu aleyhi yani ve sellem peygamber efendimizin peygamberliğini ilan etmesinden evvel, evet bir isetten önce demek o malumalınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir alışveriş yapmıştım. Kendisine borçlandım. Biraz beklerse hemen getireceğimi vaat ederek oradan ayrıldım. Fakat verdiğim sözü unutmuşum. Üç gün sonra hatırlayıp konuştuğumuz yere geldiğimde. ...onu aynı yerde beklerken... Bugün. Evet, meşhur hadisedir bu... ...ve bekliyor... şey de söylemiyor... ...başına da kalkmıyor... ...bir sıkıntın oldu, bir hastalık oldu... ...bir şey oldu herhalde dedim... ...ve bekledim diyor... ...üç gün boyunca aynı yerde... ...belki bugün gelir, belki bugün gelir... ...diye peygamber efendimiz onu bekliyor... ...evet yani... ...hiç söylenecek bir şey yok... ...yorumsuz hakkımızı kullanıyoruz... ...hadise ortada çünkü... Emniyet ve sadakatin erişilmez zirvelerinde bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu ahlakı hamidesine ilaveten yaptığım karşısında da beni azarlamayıp sadece Ey delikanlı bana zahmet verdin Üç gündür burada seni bekliyorum buyurdu <gülüyor> Yani tam ifadesiyle Şakak dukal öyle olması lazım Ya kalbimi parçaladın merak ettim diyor yani ya Merak ettin ne oldu sana o yüzden üzüldüm. Tamam meseleyi unuttuysan tamam ama bir şey geldi başına. Zahmet de öyle bir zahmet. Ya yani. yani öyle zahmet üzüntü. De, üzüntü oldu diyor bana. Yani. Ne yaptın diyorsun Ne oldu merak ettim diyor Peygamber Efendimiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize çok borçluyuz. Onunla ahitleştik Bizi bir yerde bekleyeceğini söyledi. Biz hala o yere varamadık. Ama ümit ediyoruz ki o hala bizi bekliyor. Allah o beklerken bizi beyhude dolaşmaktan ve Resulullah'ı unutmaktan muhafaza eylesin. Amin. Son olarak Peygamber Efendimizin el-Emin sıfatıyla ve onunla ortaklık yapan sahabe efendilerimizin de naklettikleriyle. Evet, dolayısıyla ticari kervana iştirakleri, meyanında Sahabi-i Keram ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin henüz peygamberliğini ilan etmeden evvelki ticari hayatının ne kadar örnek bir hayat olduğunu, ticari ahlak yönünden de yine bizlere ne kadar ışık tuttuğunu beyan eden sahabinin sözlerine müracaat etmiştik. Fakat bu arada Şam'a giden kervanı unutmayalım, değil mi efendim? Eyvallah. Konumuz oydu. İstiyorsanız o mevzuya devam edelim. Ticaret kervanı yola çıkmıştı. Ne kadar sürüyor aşağı yukarı? 3 ay değil mi efendim? Ticaret kervanı 3 aylık yorucu bir yolculuktan sonra Şam topraklarına vardı. Kervana iştirak edenlerin her biri bu sıra panayırının münasip yerlerine tezgahlarını kurdular. Kainatın efendisi ise oradaki manastıra yakın bir zeytin ağacının altına indi. Efendimizin daha önceki Şam seyahati sırasında manastırda bulunan rahip Bahira ölümüyle yerini Nastura adındaki rahibe bırakmıştı. Efendimizin zeytin ağacının altına inmesi pencereden gelen kafileyi seyreden rahibin dikkatinden kaçmadı. Çünkü ticaret için gelenler çarşıya uzak bir mahal orası ve manastır var eskiden manastırlar e, hala hazırda da öyle olmasına çalışılır. İçinde ne varsa bilemiyoruz tabi İnsanlardan uzak bir yerde Nispeten halkın Efendim çokça bulunduğu bir yer değil de Ayakaltı değil de daha böyle Kuytu efendim uzak yerlerde Bulunur Resulullah Efendimiz Kervandan diğer gelenler gibi Halkın içerisine hemen karışmıyor Çarşıya hemen çıkmıyor Merkezi bir yerde durmuyor Merkezden biraz daha uzakça Manastıra yakın bir yerde Bir zeytin ağacının Geliyor, dibinde dinleniyor ve konaklıyor. Evet, tesadüfi mi acaba bu? Şimdi dinliyoruz. Önceden tanıştığı Meysere'yi yanına çağırdı ve ağacın altında konaklayanın kim olduğunu sordu. Heh, bu sırada daha evvel kendisini tanıyan Rahip Bahir'e ölmüş. Şimdi yerine geçen Rahip Nastura'da Meysere, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kerbanında yardımcı olarak gelen Meysere, Sıkça kervana iştirak eden birisi Yani eleman gibi düşünün Efendime söyleyeyim Pazarlama işiyle meşgul Günümüzdeki insanlar gibi Meyseleyi tanıyor Yeni gelen rahip Daha evvelki kervanlardan Ticaret kervanlarından tanıyor Ve hemen yanına çağırıyor Yanına çağırarak Derdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yani zeytin ağacının altında Konaklayan bu zatın Mekke'den gelen bu zatın Özelliklerini öğrenmek Evet Meysere o Kureyş ve Mekke halkından Bir zattır cevabını verdi Nastura bir anlık Bir düşünceye daldı Sonra da Meysere'yi hayretler içinde Bırakan fikrini açıkladı O ağacın altına Şimdiye kadar bu vakitte Peygamberden başka kimse inmemiştir Yani bu öyle Herhangi bir ağaç değil Çünkü Manastırlarda. Hani çok bildiğimden keşişliği efendim bildiğimden değil. Ee, hani nasıl biz kendi muhitimizde vesairedeki ağacın efendim yapıların mimarideki olan hadiselerin özelliğini biliriz ve bazen kendi köyümüzün memleketimizin hatta mahallemizin cami özelliklerini efendim bu barık muhteem yerlerimizin mukaddesat olan e, yerlerdeki özellikleri nasıl biz biliriz fark ederiz? O manastırda da öyle, ancak oranın alimlerinin, kendisince kendilerince affedersiniz, yüksek olan kişilerin bildikleri bir sır var. O ağaç peygamberlerin konakladığı bir ağaçmış. Bunu umuma söylemiyorlar. Söylese de herkes oraya gelir oturur. Meyseli'ye diyor ki, sen Kureyş'ten, Mekke'den, Mekke'nin halkından bir zattır diyorsun ama bu senin ifaden, fakat bilmiş ol ki diyor, bu ağacın altına peygamberden başkası oturmadı. Burada iki söz var. Yani bu ağaç peygamberlerin durağıdır. Peygamberler gelir ancak burayı bilir de oturur. İkincisi bu gelen peygamberdir. İki manaya da geliyor bu söz. Meyser'e tabi ayetlere düşüyor. Evet. Daha sonra Meyser'e şu suali yöneltti. Onun gözünde biraz kırmızılık var mıdır? Meyser eden, evet cevabını alınca teşhisini kesinleştirdi. Bu gözdeki kırmızılığı biliyorsunuz şöyle anlatıyorlar kitaplarda. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek göz bebeği dediğimiz yani içteki o siyah içerisinde hafif bir kızıl ton var. Yani bazen bu gözdeki kızıllık deyince gözün akının üzerinde bir kan oturması gibi bazıları düşünüyor öyle değil. Gözün içindeki siyah kısım... ...göz mi deniyor onun... ...tam Eyvah. tabirini bilemiyorum... ...o göz bebeğinin üstünde... ...belli belirsiz kırmızılı... ...kızıla yakın bir ton var... ...hani siyahla... E, ...kahverengin arasında... ...kızılın arasında bulunan bir renk tonu var... ...hele hele hafif ışık vurduğunda... ...edildiğinde... ...çok bariz bir şekilde fark edilen bir kızıllık var... ...var mıdır diyor... ...herkeste olan bir özellik değil demek ki... ...evet... O da var diyor değil mi efendim? O peygamberdir. Hem de peygamberlerin sonuncusudur dedi. Yani Fahri Alem sallallahu aleyhi ve selleme 40 yaşından sonra peygamberlik geldi diyenlerin kulağına kar suyu kaçmıştır herhalde. Henüz daha peygamberliğini ilan etmeyen peygamberin göz bebeğinin renginin tonundaki kızılı konuşuyor. Bir rahip. Aşk olsun. İnsaf olsun. İnşallah duymayanlar duysun. Bildiriyor. Mekke'den çıkacağı belli, Kureyş'ten çıkacağı belli, gözünün bebeğindeki renk tonu belli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve siz hala diyeceksiniz ki 40 yaşında peygamber olmuş. Merhaba. Evet. Meysere heyecan ve hayretinden şaşkına döndü. İstikbalin peygamberinin hizmetinde bulunma, saadet ve sevinci vücudunun bütün zerrelerine bir anda yayıldı. Tabii rahibin söyledikleri de hafızasına nakş oldu. Satışlar tamamlanmış ve alınacaklar alınmıştı. Bir de baktılar ki peygamberimiz herkesten ziyade karlı bir ticaret yapmış. Bu sefer meyserenin hayretine kafiledekilerin de hayret ve şaşkınlığı katılmıştı peygamberler sahibi fetanettir. fevkalade fevkalade akıllı insanlardır. Yani efendim nurla Allah'ın inayeti o ayrı. Onu konuşmuyoruz. Fevkalbeşer insan üstü bir hafıza, bir zeka ve bir akla sahiptir. Ona varis olan en yüksek mertebedeki velayet sahibi zatlarda da bu gözükmüştür peygamberler derecesinde olmasa da, onlar da çok akıllı insanlardır. Ayrıca buradan bize düşen bir başka hissede, de ümmeti Muhammed olarak bizim de bir şekilde aklımızı çok iyi çalıştırmamız gerektiğini, kendi eblehliğimizin, hamakatimizin, ahmaklığımızın, asla dindarlığımızla, Müslümanlığımızla bahane edilecek bir sıfat olmadığını, Müslüman ve mümin olmanın fevkalade akıllı olmayı gerektirdiğini, aklı çalıştırmayı gerektirdiğini de buradan belki hisse olarak alabiliriz. Bir bu hadise var. Bir de zaten bir üstadın kitabında eserinde bahsettiği gibi, ticarette doğruluk yapmak, doğruluk göstermek, dürüst olmak en ziyade akıllılık işidir diyor. Çünkü akıllı olan bir tüccar her zaman güvenilir olduğu için, Ticarette de muvaffak olur. Esasında ticarette dürüst olmak tüccarın aklına işarettir ve kazancına işarettir diyor. Ve ticari bir sırdır diyor. Peygamber Efendimiz de bu akıl, feraset ve aklın, ferasetin hakim olduğu dirayetiyle ortada vücut bulan o doğruluk ve dürüstlük fevkalade hakimane bir tarzda işine dikkat etmesi, itibar etmesi, emanete hıyanet etmeyecek derecede alınan malı, çünkü neticede o malın bekçisi az bir karla da yapsa kimse niye daha fazla kar ettin demeyecek. Fakat kendi malıymış gibi kendisine emanet edilen malı muhafaza ederek karlı bir hale getirilmesi, sözü uzatmayayım. Sadece şu kesit, şu detay bile Hazreti Fahri Alemin nasıl örnek bir beşer, nasıl hayatımıza tatbik etmemiz gereken hasretlere sahip bir peygamber olduğunu göstermek için kafidir. Neticede, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bizzat başlarında bulunduğu ilk kervanda ve ilk ticaret kervanında, çok karlı bir alışveriş yaparak, hatta ne kadar karlı, etrafındakilerin ettiği kardan da daha üstün, dikkat çekici bir tarzda karlı bir alışveriş yaparak, Oradakileri de e, hayrete düşüren, oradakilerin de takdirini e, celbeden bir ticarette bulunuyor. Kervan bu sıradan ayrılarak Mekke'ye doğru yola çıktı. Ama bu arada Meysel'e hem ticaretini görmüş oldu, hem işaret edilen ahir zaman peygamberiyle tanışmış oldu. Evet. Kervan sıcak kumlar üzerinde Mekke'ye doğru yol alıyordu. Kızgın güneş ateşten oklarını yere saplamaktaydı. Fakat bu da ne? Meysere gözlerine inanamıyordu. Tekrar tekrar açıp kapatıyordu gözlerini. Acaba yanlış mı görüyordu? Ama hayır. Gördüğün ne hayal ne de gözlerindeki bir yanılmanın esiriydi. Tamamıyla gerçekti. Burada bir soluk alalım. Bu mevzuyu anlatacaktır. Fakat diğer kaynaklarda geçen bir mevzu da zikretmeden geçemeyeceğiz. Hatırlarsanız Rahip Nastur'a zeytin ağacının altında konaklayan ve dinlenen Hazreti Peygamber'i gördüğünde meyseleyi çağırmış ve sormuştu. Ve akabinde de bu ağacın dibine peygamberden başkası inmedi bugüne kadar diyerek de peygamber olduğuna işaret etmişti. Değil mi efendim hatırlarsanız? fakat burada bir detay daha zikrediyor bazı kaynaklarda Nasura'nın dikkatini çeken bir başka şey de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o ağacın zeytin ağacının altına geldiklerinde dallar onun üzerine doğru eğilip gölgelik haline gelmiş yani o ağaçlar ona tazim etmiş hürmet etmiş bu gözünden kaçmamış Zeytin ağacını bilen insanlar onların dallarının öyle alelade bir şekilde eğilmediğini, fevkalade mukavemetli bir ağaç olduğunu bilirler. Neticede o zeytin ağaçlarının dallarının eğilmesi herhangi bir ağacın dalının eğilmesine de benzemez. Yani buradan da ayrıca e, anlatmak istediğimizi fark etmişlerdir. Bunun üzerine de yine yani ağaçların kendisine secde ettiği, rahabet ettiği, tazim ettiği zatın peygamber olduğuna da iyice kanaatleri gelmiştir. Böyle hadise yaşandığı gibi yolculuk esnasında da yani Şam'dan dönüşte de Meysel'in şahit olduğu diğer bir hadise, yakıcı güneş altında herkes sıcaktan bunalmış bir vaziyetteyken Fahri Kehanet Efendimiz'i görüyor ve ne görüyor onda, ne haller görüyor? Birazdan onu dinleyeceğiz sizden. Meysere'nin gördükleri tamamıyla gerçekti. İki melek, kavurucu sıcaktan rahatsız olmaması için bulut tarzında kainatın efendisi üzerinde gölgelik ediyordu. İki tane melek diyor, değil mi? E bunu gören Meysere. Demek ki ivasız, garazsız o peygamberin yoluna ram olan, o peygambere rağbet eden. Hani Hazreti Hatice validemiz ne dedi? Onun sözünden dışarı çıkma. İsmin ile müsemma ol, sen meyseresin, ona hep kolaylık tarafını tut, ona hiçbir e, harekette ve fiilde muhalefet etme, onunla hemdem ol diye tavsiye etti. İşte bu tavsiyeyi tutan insanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, beşer olduğu halde, beşere nasıl rahmet olduğunu, nevi beşerden olduğu halde, Fevkal beşer bir güzelliğe sahip olduğunu Ancak bu meyselenin gözüne sahip olurlarsa Yani Hiçbir emmine muhalefet etmeden Onunla beraber Yola çıkarlarsa aşina olabilirler Dışarıdan okuyarak Onun sünnetine muhalefet ederek Onun sevdiklerine muhalefet ederek Onun hoşlanmadığı fiillerle Meşgul olarak peygamberin özelliklerini ve güzelliklerini fark edemezler. Ancak fark ettikleri, o o zamanda yaşamış bir peygamber, şu yaşta yaşamış ve ölmüş denebilecek kadar, kendi hayatları gibi sınırlı, kendi nefis çerçevesinde ve duvarı arasında sıkışmış kalmış, bir peygamber modeliyle karşı karşıya kadırlar. Fakat meysele gibi olurlarsa, Hazreti Fahri Alemi Kendilerinde ağırlamak üzere Her türlü kolaylığı Nefislerine rağmen Her türlü kolaylığı O nura açarlarsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gölgesiyle Gölgelenirler hem de Hiçbir gölgenin Gölge edicinin bulunmadığı yem mahşerin Ateşinde ve kavurucu Sıcağında dahil Diyelim Buradan da günlük hayatımıza alakalı bir detaylandırma yapmış olalım. Eyvallah. Meysere hayranlık ve heyecanından yerinde duramaz hale gelmişti. Güneşin sıcaklığı bu garip hadisenin muni sıcaklığı yanında artık ona pek tesir etmiyordu. Ne var ki Nur Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bu olup bitenleri ve duyduklarını anlatma cesaretini kendinde bir türlü bulamıyordu. Hayretini ve heyecanını ve şaşkınlığını hep içinde saklıyor, dışa aksetmemesi için var gücünü sarf ediyordu. Artık kervan Mekke'den görünmeye başlanmıştı. Zaten bazıları derler ki bu nevi tecelliyata mazhar olan kişiler karşıdakine bunu ilan etmedikten sonra daha uzun müddette bunu yaşarlar diye de söylerler biliyorsunuz. Hatta halk arasında da bazı gördüğümüz güzel rüyaları anlatmamak, bazı yaşanan güzel tecelliyatı, insanların hemen fark edemediği güzellikleri, başkalarına anlatmamak da yine esasında buradan gelen bir edeptir. Yine bazıları ilave ederler ki, eğer Resulullah'a ben böyle böyle bir şey görüyorum dese, sırrı ifşa etse, belki göremez hale gelecekti. Dolayısıyla, onun emrine muhalefet etmemek noktasında bir başka ahlak da var burada. Resulullah Efendimizin yolunda giderken bazı gördüğü tecellileri ifşa etmemekte de yine o ahlakı peygamberiyedendir. Bizim için mesele değil. biz zaten bir şey göremiyoruz da fakat görenler için de yine bu yolu tavsiye ediyorlar. Uzun soluklu ve süreli bu tecelliyata mazhar olmak için kişi lisanını tutmalı. Gördükleri kendine kalmalı Derler. Bunu da bir hatırlatma olarak zikredelim. Hazreti Hatice evinin damında Kureyş kadınlarıyla birlikte gelen kafileyi gözlüyordu. Herkes gibi o da hayret içindeydi. Gelen Muhammed ve meysereydi Ya Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem başı üzerinde gelenler de ne? Gözleri yanlış mı görüyor? hayır. O da gerçeğin ta kendisini görüyordu ve yine iki melek kainatın efendisi üzerinde gölgelik ediyorlardı. Hani karşıdan bakıldığında ufak bir bulut gibi küçük bir bulut gibi ama bulutun da etrafında dönen sanki ilk bakıldığında bulutun kendi içinde kaynaması mı yoksa içinde kanat çırpan kuşlar mı devasa boyutta fark edilemeyecek bir küme. Resulullah Efendimiz'e zulle vazifesi yani gölgelik vazifesi yapar bir vaziyette Mekke'ye girişleri var. Gözünüzde canlansın diye e, canlandırmak için böyle anlatıyorlar kitaplarda. Evet. Hatice heyecan içinde yanındaki kadınlara da bu garipliği gösteriyordu. Bakın Muhammed melekler tarafından gölgeleniyor. Çünkü o bilindik bir kuş şekli değil. Yani o bulutla beraber gelen bakıldığında her zaman gördükleri bir kuş şekli değil. Fakat kanatlı, efendim kanatlarını çırpar gibi üzerinde, hani bulutla beraber bazen böyle yağmur yağmadan evvel veya açık böyle bir tabi manzara içerisinde görmüşsünüzdür, müşahede etmişsinizdir. Böyle deveran eden, havada süzülen, Geniş kanatlı böyle kuşları bulutların etrafında yağmur öncesi veya yağmur sonrası gibi. Bakıyorlar bilindik bir kuş şekli değil melek olsa olsa çünkü normal gördükleri bir mahluk değil. Daha evvel görmedikleri bir şey. Tezahür etmiş kuş şeklinde ama melek olduğuna kanaat getirdikleri bir varlık. Kervan Mekke'ye ulaştı. Peygamberimiz malları Hazreti Hatice'ye teslim etti. Hatice de getirilen malları yüksek bir karla sattı. Meysere bu yolculuk esnasında kahinatın efendisinden çok şey görmüş, çok şey öğrenmişti. Her şeyden önce temizliğe son derece riayet ediyordu. Ahlakı mükemmeldi. Doğru sözlüydü. Arkadaşlığı samimi ve ciddiydi. Ticaretteki dürüstlüğüne diyecek yoktu. Bütün bunları, Rahip Nastura'nın söylediklerini ve yolda gördüğü garipliği Meyser'e bir bir Hatice'ye anlattı. Zaten anlattığı içindir ki Hz. Hatice validemizle izdivacı ve izdivacından sonra peygamberliğini ilan müjdeleri kendilerine inen ayeti kerimelerin o tecelliyatın cazibesiyle titrediği vakit Hazreti Hatice validemize durumu açtığı vakit Cenabı Hatice validemiz ona "Ben sendeki nuru gördüm de sana vardım ya Resulallah." diyecektir. Yani ben seni yeni görmedim ki. Ben seni ta Şam'a gittiğinde dönerken ben haber aldım. Senin gibi bir ahir zaman peygamberiyle evlenmek için zaten ben o niyetteydim ki. Yeni bir şey değil ya Resulallah. Sen korkma. Ben de sana ilk iman edenim. Diyerek Resulullah Efendimizin o manevi muhabbet cezbesi esnaında ona yar ve yardımcısı olan en muhtereme, en mübareke bir hanım olarak, başımızın tacı olarak hayatımızda ve hayatı saadeti nebiyede yerini almış olacaktır. Dolayısıyla mesere olan hadiseleri, ticaret kervanındaki hadiseleri, ve rahibin söylediklerini bir bir Hazreti Hatice-ül Kübra radıyallahu anhâ validemize arz ediyor. Evet. Hazreti Hatice'nin 25'indeki bu gence karşı hayranlık ve alakası artık son haddine varmıştı. Meysere'den duyduklarını ve kendisinin gördüğünü vakit geçirmeden amcası oğlu Varaka bin Nevhele nakletti. Varaka bilgili bir Hristiyandı. Putperesliğe taraftar değildi Kendi halinde yani Hristiyan diyoruz da burada Bilgili bir Hristiyan derken Varaka için putperes olmadı demek ne demek Puta tapmıyor yani Aynı zamanda Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görmüyor Yani muvahhit Yani Allah'ın Hazreti İsa'ya Efendim indirdiği, daha doğrusu Hazreti İsa'nın anlattığı, Hazreti Adem'e inen din olan İslam'ın özü, Hazreti Peygamber'in de en mükemmel şekli ortaya koyduğu İslam'ın özüyle alakalı, itikadi noktasıyla alakalı iman sahibi bir insan. Putperest değil. Yani testi inancı yok. Putlara tapmıyor. Bilgili Hristiyan'da denilmesinin sebebi şu, Hristiyanlar her ne kadar ee, o kendilerince inanmıyor Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu demiyor Olsa bile o kadar bilgili ve malumat sahibi ki itiraz da edemiyorlar Hani bilgisiyle susturuyor denir ya Mevzu hakim İşte öyle bir zat Ve ne diyor Hz. Hatice Validemize Eğer bu söylediklerin doğru ise Şüphesiz Muhammed bu ümmetin peygamberidir ben zaten bu ümmetten bir peygamberin çıkacağını biliyor ve onu bekliyordum. Bu zaman onun tam zamanıdır. Bu ümmet dediği hepimiz, kıymetli dinleyicilerimiz. Hani ümmet denince sadece mehke halkı olarak düşünmesin. Şu anda Avustralya'da yaşayan insan, Kanada'da efendim, taras katında oturan ormanları seyreden bir kişi. Kutuplarda binlem ne olan, neyse ne. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, dünyayı şereflendirdikten sonra, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlık, Hazreti Muhammed'in ümmetidir. Bir kısmı icabet etmiştir, bir kısmı davettedir. Bunu böylece idrak etmiş olalım. İşte bu ümmetin, yani bu şu andaki yaşayan bütün insanlığın peygamberidir. Geleceği haber verilmiş olan peygamberdir. Dedikten sonra ne diyor? Bu ifade ve itiraf karşısında Hazreti Hatice'nin gönlü sevinçle doldu. Çünkü Hazreti Hatice validemiz de böyle bir insanla hayatının bu safhasında tanışması ve ticaret kervanına böyle bir zatın riyaset etmesi onu çok ziyade bir şekilde, efendim pek ziyade bir şekilde memnun etmiş oldu. Eyvallah. Efendim istiyorsanız bir giriş yapalım ama sonra e, artık ara gelecek herhalde. Yönetmenimiz işaret ediyor çünkü. Şu anda konu başlığımız nedir? Peygamberimizin Hazreti Hatice ile evlenmesi. Birazcık okuyalım efendim. Hazreti Hatice, kainatın efendisini çocukluğundan beri tanıyordu. Ticaret mallarının başında Şam'a göndermesi ise onu daha da yakından tanımasına vesile olmuştu. Dul olan Hazreti Hatice o sırada Kureyş kadınları arasında soy, sop, şeref ve zenginlik bakımından en üstün mevkiye sahip bulunuyordu. Aynı zamanda Cenab-ı Hak Cemil ismiyle pek az kadına nasip olacak bir güzelliği de kendisine ihsan etmişti. O ana kadar kabilesinden birçok kimse evlenmek için kapısını çalmış ise de o bunların hiçbirini kabul etmemişti. Adeta Evlenmeyi düşünmüyor gibiydi. Ne var ki, Kader, Şimdi karşısına bambaşka bir şahsiyet çıkarmıştı. Ruhundaki güzellikler yüzüne aksetmiş, Gönlündeki sevgi simasında, Tebessüme kalp olmuş, Zihnindeki derin düşünce dışarıya, Ciddiyet ve samimiyet şeklinde tezahür etmiş, Müstesna bir insan. Kıymetli müellif burada, Her ne kadar, Takdir-i ilahiyenin sevkiyle ve Hazreti Hatice validemizin Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de gördüğü cazibeyle alakalı maddi ve manevi cazibeyle alakalı bir izahat yapsa da ez cümle Kur'an'sa beyan Allah Hazreti Hatice validemizi Resulullah için bekletti ve Resulullah'ı ısmarladı. Tek söz budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevce-i olarak ezvacı-i mutahharat validelerimizin baş tacı olarak ta ezelde takdir eyledi Hazreti Allah. Allah istediği zaman onun için zor olan bir şey yoktur. Ve o çok istediğinde Hazreti Allah güzel olarak istediği zamanda bütün sebeplerin hepsini güzel eyler. Sebeplerin ona tevessül eden vesile olan her şey dahi güzel eyler sadece vasıl olmayacak olan şeyi değil o güzelliğe ait her şeyi güzel eyler o yüzden peygamber efendimizin Hazreti Hatice ile tanışması buluşması izdivacı yaşadıkları o güzel müstesna hayat Hazreti Fatıma ve diğer çocukları gibi güzellikler ama hepsi Hatta Hz. Hatice Validemizin rihletleri dahi En güzel şekilde vuku bulmuştur Hatta biz nikahta dua ederken bile Sünnet olan duada Bize ait vasiyet edilen sünnet duada Ya Rabbi Hz. Peygamberle Hz. Hatice Validemiz arasındaki Ünsiyetle muhabbet gibi Şu kardeşlerimiz arasında Ünsiyeti ve muhabbeti nasip eyle diye dua ederiz. Örnek bir izdivaç, örnek güzellikte bir evlilik zuhur etmiştir. Netice bu Allah'ın ta ezelde güzel görmesiyle, takdir etmesi ayrı, takdirinde güzel görmesiyle vuku bulduğu için her haliyle, her safasıyla, her vesilesiyle güzel bir izdivaç olmuştur. Son aradan önce dinleyicilerimizle peygamber efendimizin Hazreti Hatice ile evlenmesi bahsine başlamış idik. Evet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin izdivacı bütün hayatı saadetleri gibi güzel olduğunu fakat şu noktada kalmıştık hatırlarsanız Allah Teala'nın takdir ettiği bir de takdirinde güzel olarak takdir ettiği bu güzel olacak diye takdir ettiği Hadiseler var. Hazreti Hatice validemizle izdivacı da bu nevi takdirata tabi olan güzelliklere tabi olan bir hususiyet e, arz etmekte. İstiyorsanız e, bu izdivacın nasıl bu e, bulduğunu, nasıl geliştiğini de yine e, elimizdeki kaynak eserlerden okumaya devam edelim. İnşallah arada yine malumatı vermeye gayret edeceğiz. Daha önce bütün Kureyş büyüklerinin evlenme teklifini reddeden ve adeta evlenmek fikrini zihninden atmış bulunan Hazreti Hatice, bu eşsiz insanla daha yakından tanışınca bu fikrinden vazgeçti. İlahi kader, bu iki insanın kalbini birbirine ısındırmayı takdir etmişti. Her şeye rağmen, Kureyş'in ileri gelenleri ve zenginleri, kaderin çizmiş olduğu bu programı bozamamışlardı. Evlenme teklifi, Bizzat Hazreti Hatice'den geldi Benim rahmetli hocam öyle derdi Allah bir şey ister Sen de bir şey istersin Kimin dediği olacak derdi Allah dilediği zaman Hiçbir iş zor olmaz Hal kader esbabını Bir da ihsan eder Cenab-ı Hak Hiç olmaz denilen hadiseleri Eğer talep ettiyse Haşa murad ettiyse talep Karşı taraftan edilir Murat öyle değildir. Murat insanın kendi iradesinde vuku bulan hale denir. Talep etmek tabiri demek ki yanlış sözcü lisan. Fakat isabet oldu, izahına fırsat bulduk. Talep dediğinizde karşıda bir varlık olması lazım. Allah talep etmez ki. Allah ister Allah Allah'ın dilediği olur diyoruz ya. Oradaki dilemek karşı taraftan bir şey talep etmek değildir. Allah'ın iradesidir. Murattır. Allah. فَعَلُ الْلِمَا يُرِيد۪ۜ fail muhtardır. Karşısında talep edeceği bir varlık yoktur ki talep etsin. İradesinde, takdiri subhaniyesinde ve ezerisinde Cenab-ı Hak bunun olmasını diledi, murad etti. Buna kimse mani olamayacaktır. Evet. Evlenme teklifi bizzat Hazreti Hatice'den geldi. İffeti ve namusunu koruması sebebiyle Cahiliye devrinde bile tertemiz kadın manasına gelen, Tahir'e lakabıyla anılan Hazreti Hatice'den. Teklifi getiren Hazreti Hatice'nin yakın arkadaşı Münye kızı Nefise ile Peygamberimiz arasında şu konuşma geçti. ''Ey Muhammed, seni hangi şey evlenmekten alıkoyuyor?'' Burada dikkat buyurulursa, o zamanın adeti böyle değil. Yani o zamanın adetleri de günümüzdeki gibi. Yani nasıl? Erkek tarafı hanım tarafından kız talep eder. Fakat o zamanın adetinde de günümüze de olması gereken adette de şöyle bir özellik var. Eğer erkek kişi üstün vasıflara, üstün bir ahlaka sahipse kızını vermek üzere kendisinden talep edilebilir. Yani Erkek tarafına gidilerek bizde şöyle bir hanım var, şöyle bir kızımız var, evlenmek ister misin diye sorulur. Ama bu gerçekten yüksek vasfa sahip, yüksek ahlaka sahip, paraya değil dikkat buyurursanız, yüksek ahlaka sahip kişilere teklif edilir. Aynı zamanda bu sünneti seni yedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle salih insanlar olduğu vakit, bilindiği vakit gidilip kendilerinde, talepte bulunmanın doğru olacağını, yakışık alacağını beyan ederler. Evet. Ey Muhammed, seni hangi şey evlenmekten alıkoyuyor? Elimde evlenecek kadar para yok. Eğer bu temin edilse ve sen mala, güzelliğe, şeref ve denkliğe çağrılsan icabet eder misin? Kimdir bu? Hüveylid'in kızı Hatice. Ama bu nasıl olabilir? Yani çünkü ticaret kervanları olan, kervanları işleten eden, mal mülke, sermayeye sahip bir zat. Soylu bir e, aileden geliyor. Gerçi Resulullah Efendimizin soyu zaten yine nesep bakımından incelendiğinde Mekke'nin en eftal yani en güzel soyuna sahip. Fakat bir yandan da hem sermayesi var hem güzelliği var hem soyu sopu var. Yani bir hanımda bulunabilecek vasıfların hepsinde zirve. Hepsi bir tarafa bunu da bir kenara koyalım. Mekkelilerin devamlı izdivacına talip oldukları, izdivacı talep ettikleri bizzat. Hz. Hatice Validemiz. Böyle bir durumda sermaye yok. Karşı taraftan böyle bir istek yok. Herkesin de kendisine bir talebi var. O evlenmeyi talep etmiyor. Bu nasıl olur? Diyor iki cihan efendimiz. Bu nasıl olur? Böyle bir şey nasıl teklif ediyorsunuz? Onun üzerine ne diyor Nefise Hatun? Orasını ben bilirim. O hmm. halde dilediğini yaparım. Yani demek ki günümüzde de vardır ya bazı insanlar böyle iş bitiricidir. Yani sözüyle karşı tarafa, iki tarafa da tesiri olan meseleyi aldığında halleden, sözünün tesiri olan zatlar var. Çünkü orasını ben bilirim. Yani ben bunu biliyorum ki sana böyle bir şey söylüyorum. Benim de kendime göre bildiğim şeyler var deyince demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefise hatunun da bulunduğu konumu fark etmiş ki ve biliyorlar ki ferasetleriyle ben o tarafını bilirim, onu ben anlarım dediğinde Resulullah Efendimiz o halde ben sana tabi olurum. Duyuruyor. Yani çünkü bu sözü söyleyen kişi kendisine elçi olarak gelen kişi olduğu her halinden belli. Ayrıca zamanında da hani bu işi bitirebilecek derecede sözü geçen bir insan. Zaten Hazreti Hatice valideminin de yakını. Evet. Nefise sevinç içinde kainatın efendisiyle konuştuklarını gelip Hazreti Hatice'ye iletti. Hazreti Hatice Validemiz'deki nezaketi de fark ettiniz mi? Hz. Hatice Validemiz onunla ticaret, ücret hususunda konuşan bir kişi. Bir kenarda, bir köşede kendisi de böyle bir teklifi çok arzu ettiğinden, hiç daha da ikna kuvveti olduğundan birebir de konuşabilirdi. Bu Resulullah Efendimiz'e gösterdiği nezaketi biz buradan almalıyız. Yani Resulullah Efendimiz o kadar büyük bir saygı duyuyor ki, en önce sordurtuyor Hani tersini düşünün Bir erkek bile Bir hanıma direkt olarak bazı şeyleri Sormaz nezakette bir başka Kişi aracılığıyla sorar ve Sordurur Burada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahsı manevilerine Maneviyelerine O kadar itibar ediyorlar ve nezaket Gösteriyorlar ki Zarafetle Başka bir kişi vasıtasıyla En önce sordurtuyorlar Evet. Hazreti Hatice'nin sonsuz memnuniyeti yüzündeki tebessümlerden okunuyordu. Nefise ile birlikte sevinç ve memnuniyetlerini yaşadıktan sonra Peygamberimize ey amcam oğlu sen benim akrabam olduğun kavmim içinde şerefli güvenilir kimse güzel huylu doğru sözlü bulunduğun için seninle evlenmeyi arzu ediyorum diye bir haber gönderdi. Evet Teklifi alan Efendimiz durumu amcası Ebu Talibe bildirdi Ebu Talip teklifi tahkik etti Hz. Hatice'nin böyle bir evliliği arzu ettiğini bizzat kendisinden öğrendi Çünkü e, o kadar dikkatli zatlar ki ben bu detayları verdiği için e, müelliflerimize de şükranlarımızı arz ediyoruz Yani hemen evlensin gitsin falan değil Orada da Hazreti e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası Ebu Talib'in emanet olması hasebiyle Hani mağdur olabilir, neden mağdur olabilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle varlıklı bir hanım yanına koca olarak vardığında Belki ezilebilir, efendim bir sığıntı muamelesi görebilir veya bu talep gerçekten ondan mıdır yoksa başkalarının yakıştırması mıdır herhangi bir zarar doğar mı şeklinde fevkalade ciddiyetle hadiseyi araştırıyor ve Hazreti Hatice Türk Kübra Validemize de giderek böyle böyle bir şey işittik senin amacın nedir ne düşünürsün veya niçin bu kararı aldın gibi hadiseyi tahkik ederek ve ettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e görüş bildiriyor ve bu işin olması doğrultusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e reyini bildirmiş oluyor, memnuniyetle de ifade etmiş oluyor. Evet. Düğün merasimi Düğün merasiminin tarihi bizzat Hazreti Hatice tarafından tespit edildi. Merasim de onun evinde yapılacaktı. Tespit edilen tarihte Resul-i Ekrem Efendimiz amcaları, Halaları ve haşim oğullarının ileri gelenlerinden bazıları ile birlikte Hazreti Hatice'nin evine geldi. Güzel bir düğün merasimi için gereken her şey bizzat Hazreti Hatice tarafından temin edilmişti. Koyunlar kesilmiş, yemekler hazırlanmıştı. Yemekler yendikten sonra adet olduğu üzere sıra iki taraf büyüklerinin konuşmasına geldi. Hazreti Hatice'nin babası, Ficar Harbi'nde ölmüştü. Bu sebeple onu temsilen merasime, amcası Amr bin Esed katılmıştı. Geleneğe göre ilk konuşmayı yapmak üzere Ebu Talip ayağa kalktı ve şöyle dedi. Allah'a hamdolsun ki bizi İbrahim'in zürriyetinden, İsmail'in sulbünden, Maad'ın madeninden, Mudar'ın aslından vücuda getirdi. Bundan sonra, Asıl maksada gelir ve derim ki, Kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah, Ki akrabanız olduğu malumunuzdur, Onunla Kureyş'ten hiçbir genç tartılamaz, ölçülemez. Bu şeref ve asaletçe, akıl ve faziletçe onların hepsinden üstün gelir. Bunları kıymetli dinleyicilerimizde, Resulullah'a bir metü sena olmak üzere, İbretle ve muhabbetle dinliyoruz. O gençlerin en güzeli, akıl ve faziletçe en üstünü demek, Resulullah Efendimiz'i etmek Şu anda bu konuşmalar, bu cümleler, hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, bir metü ve bir salatu selam. Evet. Gerçi malı azdır. Fakat mal dediğin nedir ki? Geçici bir gölge, bir perde, Alınır verilir iğreti bir şey. Allah'a yemin ederim ki, bundan sonra onun mertebesi daha da büyüyecek, daha da yükselecektir. Şimdi o, sizden kızınız Hatice'yi zevceliğe istemekte, muaccel ve müeccel mehir olarak da yirmi erkek deve vermeyi taahhüt etmektedir. Ebu Talip konuşmasını bitirince de, Hz. Hatice'nin amcasının oğlu Baraka bin Nefel ayağa kalktı ve şöyle konuştu. Allah'a hamdolsun ki bizi de anlattığın gibi yarattı. Saydıklarından daha fazlasıyla bize üstünlük verdi. Biz de sizinle hısımlık kurmak ve şereflenmek istiyoruz. Ey Kureyş topluluğu! Şahit olunuz ki ben Hüveylid'in kızı Hatice'yi şu kadar mehirle Muhammed bin Abdullah'la evlendirdim Varaka bin Nefel konuşmasını bitirdikten sonra Evet dedik ki Allah'ın takdirini eylediği Takdirinde güzel eylediği bir izdivaç Hani şuraya takılmış olabilirler kıymetli dinleyicilerimiz Ben nikahı yaptım şeklinde bir söz sarf ediliyor Bu niçin günlük nikahlarda da bunların söylenmesi şarttır Nikahın ilan şartı vardır. Nikahlandığını, iki kişinin evlendiğini umuma ilan etme mecburiyeti vardır. Bu ilan nikah akdinin sahih olması için şarttır. Burada ben ona verdim, bunlar artık nikahlandılar sözü sabit olan nikahın ilanını ifadedir ve bu ilan nikahın sıhhatine işarettir. Evet. Varaka bin Nevhel konuşmasını bitirdikten sonra Ebu Talip, Hazreti Hatice'nin amcası Amr bin Esed'in de muvafakatını istedi. Amr da ayağa kalkarak Ey Kureyş topluluğu! Şahit olunuz ki ben de Muhammed bin Abdullah'a Hüveyli'din kızı Hatice'yi nikahladım diye konuştu. Evet. Böylece kainatın serveri Efendimiz ile Kureyş kadınlarının nesep Şeref ve zenginlik bakımından en üstünü bulunan Hüveylî'nin kızı Hasileti Aticeye Kübra zevç zevce ilan edilmiş oldular. Artık o kendilerine kadar intikal eden soy sop efendim o mal mülk o şeref izzet nasıl ki güneş doğduğunda yıldızlar kaybolursa o öyle bir şerefe nail olmuştur ki o artık alemlerin efendisinin hanımıdır zevce-i pakleridir artık o şerefin yanında o izzetin yanında ondan ne şeref ne başka bir izzet ne mal mülk sorulacaktır o bizim annemizdir Hatice-ül Kübra'dır Fatıma'nın annesidir Resulullah'ın çocuklarının annesidir Cennet Sultanı'dır o Hatice-ül Kübra'dır o ehl Beyt-i Mustafa'nın baş tacıdır Resulullah Efendimiz'in gözünün nurudur. O ilk Resulullah'a iman eden hanımların serdarı ve serveridir. Hatice-ül Kübra Validemizi zikrederken Resulullah Efendimiz'den uzak kaldığımız maddi ve manevi uzaklıkla buhranlara, hasetlere maruz kaldığımız şu günlerde elimizi açıp niyaz ediyoruz. Ya Rahman Rahim'in Şurebül evvel ayı Resulullah Efendimiz dünyayı şereflendirdi diye bayram ettiğimiz şu günleri Resulullah Efendimizin ruhaniyetine yaklaşarak Ruhu Resulullah Efendimizden Nazır-ı Muhammediye'yi alarak Şu günleri bizim için hakiki bayramlardan eyle Ve Ya Rabbi biz herhangi bir zata vasıl olmak için eğer hanesine giremiyorsak eğer onunla görüşemiyorsak bir şekilde ahbabını hatta ailesini bulur ailesi tarafından onun mahrem ailevi hayatına girerek onunla yakınlaşmayı arzu ederiz ve biz şu fani dünyada dahi ailemizden birisi hele hele eşimiz ehli beytimizden olan birisi evimize birisini aldığında misafir olarak çağırdığında Reddetmekten haya ederiz Ya Rabbi sana ellerimizi açıyor ve dua ediyoruz Hazreti Hatice Türk Kübra Validemizin Ruhaniyetlerini bizden hoşudu razı eyle Ve ruhlarımızın ruhu Resulullah'a aşina olması için Hazreti Hatice Validemizle ehlibeytine dahil olmak istiyoruz Onun anne merhametine sığınıyoruz O anne merhametiyle bizlere nazar eyleyip Resulullah Efendimiz'in hane-i saadetine dahil olmak istiyoruz. O annemiz olarak ben bunu kabul ettim dediğinde, günahımız, kusurumuz, küsurumuz çok olsa da, Resulullah Efendimiz'in de yine bizi reddetmeyeceğine inanıyoruz. Bir başka deyişle, de, Ya ilahi, İlahi, il alemin olan Resulullah Efendimiz'in o rahmetinden dur eyleme bizi. Lakin o rahmete vesile olacaksa Hazreti Hatice validemizin muhabbetini ve bizden hoşudur razı olmasını şu an şu ellerimizi açıp yüzümüze götürmeden evvel okuduğumuz şu beyitleri, şu metinleri ve okuyacağımız Fatihaları Hazreti Hatice validemizin ruhuna takdim ediyoruz, arz ediyoruz ve şu günlerde Resulullah Efendimizin hanesine ve gönül hanelerimizde Resulullah'ın tekrar tülü etmesine nur şeklinde doğmasına şu dualarımızı vesile ittihaz ediyoruz lütfen ve keremen sen kabul eyle ya Rabbi Hz. Hatice Validemizin şefaatine Ehli i Mustafa'nın şefaatine Resulullah Efendimizin yakınlığına kurbiyetine, rahmetine ve şefaatine sen biz aciz ve naciz kulları şu anda amin diyenleri, bütün sevdiklerimizi sen erdirip nail eyle ya Rabbi.